1672 numaralı konu Hazreti Ali'nin duaları Hazreti Ali belanın meşakkatinden, şekavetin varlığından, düşmanların sevinmesinden sana sığınıyorum, hapisten, kayda vurulmaktan, kamçılanmaktan sana sığınıyorum diye dua ederdi.